Resulina Muhammed. Muhammed Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Sallu ala şefii zhunubina Muhammed Allahümme salli Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ala kulubina ve aynina Muhammed صلى الله محمد المعلى علي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ve nüssalli ala Nabihi el Kereem ala alih ve aşıhabi e ve bi ihsan ila Allah fi Kitabı'ı Kârim. Estağidu bilaah, Bismillahi al Hu al-Ladhi jaalilakumu l-laila, liteskunu fihi wa l-nahara mubtsera. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ أَلْتَقَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا Takolunun Allah'ı, ma la tağlamur. Şadak Allahü ve delgana Resuluhun Nabiül Kerim. Subhanak, la ilm elana illa ma Ne ke antal âlim alhakî, Subhânak la illa ma li ve yessirli emri ve hlul uqdetem min lisani yefkahu qavli Allahumma ekrimna fahman nebiyyin ve hifzal murselin ve ilhama melâin ketiğe mukarrabi. Amin. Ve Allah ﷻ ﷺ yijtenibu sabağ al-mubikat. "Kalu, ya Rasulullah, ne mağn? "Kalu, al-şirk İlâ hadis el-hadîs, Sadaka Resûlullah fîmâ kal, Evke mâ kalen nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem cemaati i müslimi. eserimizi sureyi Yunus'un ayetleriyle devam ettiriyoruz. Onu söylemek lüzumunu hissediyorum. Çünkü vaizler müftülüklere bir cetvel veriyorlar. Ben işte şu tarihler arasında filan camide Yapacağım vazlarda şu meseleler üzerinde duracağım. Biz oraya Söreyi Yunus'u tefsir edeceğiz diye yazdığımız için bu ismi duymak istiyorlar. Hani mevzu nedir, nereden gidiyorsun? Gayet tabi cami ne kadar büyük olursa olsun, herhalde imam bildiğini okuyacaktır yani. Bunlar. Belki bir kısım tedbirlerdir ama dondurulmuş bağlayıcı da olmamalı bunlar. Hele Hakk'a gem olmamalı. Onun için hatırlatıyorum, bir de cemaat içinde unutanlar olabilir, yeni kişiler olabilir. Bu hoca neden bahsediyor acaba? Meselesi nedir, mevzu nedir? telaşına da girmesinler. Onlar için de kolaylaştırıcı olsun diye söylüyorum. Hiç şüphe yok ki dini hayatın, adı din olan müessesenin, sistemin belki her şeyin temel taşı tevhid. Birliğine bizi götüren Allah'ın birliğinin kabulünü isteyen o tevhid akidesi. Burada bir ihtilaf yok da çeşitli dinler tevhidi farklı anlamaya çalışıyorlar. Yani insanoğlu böyledir. Peygamberin önüne geçmek ister. Allah'a geçmek ister Allah'ın kelamına peygamberin kelamına farklı bir tefsir farklı bir yorum getirmeye çalışıyor yani Allah beyan ediyor Allah şunu demek istedi diyor canım ben buradayım benim kitabım ortada peygamberim ortada Allah ve Resulünün önüne geçerek işler yapmak isteyenler vardır bir surenin başında bu suresinin başında Cenab-ı Hak ya eyühellezine amenu la teqeddemu beyne yede illahi ve rasulih Ey iman edenler, ey müminler. Ey Müslüman geçinenler. Sakın ha ne fahsun olursa olsun peygamberinin önüne geçmeyin. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Yani onun söylemediğini söylemeye kalkışma. Onun hükmetmediğini hükmedilmiş gösterme. Niçin onun önüne geçiyorsun? Sahabe o terbiyeyi almış bir topluluktur. En iyi bildikleri bir şey Yüzde yüz biliyor yani. Onlara sorulduğu zaman her birinin ölümsüz ve değişmez bir cevabı vardır. Allahu ve Resulhu alam. Bu meseleyi Allah ve Onun Peygamberi en iyi bilendir. Peygamber soruyor, bir mesele soruyor bir Müslüman'a. Bunu Allah ve Resulü en iyi bilir. Yani bildiğine cevap vermiyor peygamber konuşsun ki bunu anlatırken belki yeni şeyler de anlatır. Bilgimizi artırır. Malumatımızı artırır istiyor. Biz daha ayetin başlangıcı olmadan op, o ayeti bitiriyoruz. E dur bakalım ne oluyorsun? Önce Allah'ın kelamını bir dinle. Anlayacak şekilde dinle ama. Kavrayacak şekilde dinle. Peygamberinin beyanını kavrayacak şekilde dinle anlayamadıklarını anlamaya çalışacaksın. Değişik bir şey, değişik bir izah getirmeyeceksin. Öyle izahlar getiriliyor ki onlar izah değil, yeni hüküm koymaya kalkışıyor. Korkarım ki bizim bu yanlış tavrımız yani dinde önderlik yapanların, yol gösterenlerin bu yanlış tavrı, Duyulmamış bir şeyler söyleyeceğim. Yani senin söyleyeceklerin Allah ve Resulü'nün söyleyeceğinden daha mı müessir olacak? Burada çok yanılıyoruz. Efendim? Başka başka şeyler. Niye başka şeyleri söylüyorsun? Kur'an kendisini tanıtıyor. "Men estehu min Allahi kıla ve men estehu min Allahi Kur'an'da geçiyor söz söyleme açısından Allah'tan daha doğru konuşan kim var diyor Cenab-ı Hak geçmişi biliyorum hali biliyorum geleceği biliyorum her şeyi kuşatan bu geniş ilmimin dışından ne kaldı ki sen onu söylemeye kalkışıyorsun yani sanki Allah bilmiyordu da onun bilmediği şeyleri söylemeye kalkışıyor. Kur'an'ın sünnetin dışına çıkmak bu işte. Bu iddia ile çıkıyor ortaya. Daha güzel kim konuşur? Allah'tan daha doğru konuşan kim var? Kur'an üzerinde durursan bir var. sözün en doğrusu ile meşgul oluyorsun. Yüzde yüz. Hatta muhalifleri bile bir zaman adam tutturmuştu. La reybe fi ola. Yani kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan işte kitap dururken kendisinde birçok şüpheler bulunan sünnetle niye meşhur olayım diyor idi. Bir zavallı bugünlerde biraz bıraktı o laflar. Yaşıyor gene zavallılığı devam ediyor. Bir başka ayette Cenab-ı Hak Allahu hadis. Allah sözün en güzelini indirdi. Allah'ın indirdiği, son indirdiği Kur'an'dır. Ve en güzeldir. Sözün hem en doğrusudur, hem de en güzelidir. İşte bunu dinlemek en büyük devlettir. Bunu anlamaya çalışmak en büyük saadettir. Başka yerlerde bir kısım gayretlerin içine girmenin bir mantığı yok. Şimdi, dersimizdeki ayetlere gireceğim belki sonra unutacağım diye bugünlerde yine bir yanlışı geliştirmeye çalışıyorlar. E tabi misyoner topluluğunun vazifesi her zaman söylüyorum misyon batı dillerinden alınmış bir kelime. Bir vazife manasına geliyor misyon. Misyonel de bir vazifeyi üstlenen, bir vazifeyi kabullenen, bir vazifeyi yerine getirmek üzere harekete geçen kişi demektir. Ama ne acık! İslam düşmanlığı yapanlar o misyonu üstlendiler. Yani benim görevim diyor İslam'a düşmanlık yapmaktır. Bugün İslam düşmanlığı misyonunu diyeyim artık onların diliyle, vazifesini üstlenenlerin belki de başında Müslümanlar var. İslam düşmanlığı yapanların başında Müslümanlar var. Nasıl yapar? Müslüman yapar mı? E, sahip çıkmıyor dinine. Bugün Müslüman dinine sahip çıkmıyor. Senelerdir tekrar ederim bir misali. <gülüyor> Hanımınız, kızınız, gelininiz yanınızda, yakınlarınızdan birisiyle yolda yürüyorsunuz. Yanlış bir el, yanlış bir dil tecavüze kalkışıyor. Bakıyorsunuz ki işte yanınızda sizin namusunu sayılanlardan birisi ki her Müslüman kadın aslında bizim namusumuz, her Müslüman kadına kendi hanımım kadar sahip çıkmıyorsan ben Müslüman sayılmam. Kamil Müslüman sayılmam. Mamur bir Müslüman sayılmam. O başkasının karısı kızı olur mu böyle bir şey? O bir Müslümandır değil mi? Senin karın kadar hürmete aittir. Karına sahip çıktığın gibi ona da sahip çıkmak zorundasın. E ne yapalım işte o bizim sekreter hanımdır filan sen akşama kal, mesaiye kal toparlanacak dosyalar var tabi toparlanacak dosyalar var bunlar bunlar olacak şeyler değil bunlar işte İslam düşmanlığı yapan tipler öyle görünecek böyle davranacak şimdi bazı fikirler geliştiriyorlar bugünlerde bir tanesi de şöyle bir şey geliştiriyormuş bir hoca efendi niye bu fikirlere başvuruyorlar normal konuşursanız şöhret olamıyorsunuz artık e sana kafir itibar etmez ama doğruyu konuşanlara müslümanların da itibarı yoktur bunu kabul edin cemaat kabul edin bunu yani Herhalde benim konuşmalarımı Fener'deki Bartolomeu's alkışlamayacak ya. O benim dinimin düşmanı bir adam. Hristiyanlığının gereğini sonu yapacağım. Benim konuşmalarıma değer verse verse Müslümanlar verecek. Onlar da vermiyor. Ne yapıyor bazıları? Bir çıkış yapmak istiyor. Bari öyle bir şey yapayım ki dikkat çekeyim. İşte basına ama oyuna intikal etsin. E biraz şöhret olalım. Bizi gündeme gelelim istiyor bazıları. Şimdi bir arkadaştan nakil geliyor. Sevdiğimiz insanlar söylüyorlar ama kim olduğunu bilmiyorum. Hala bilmiyorum. Bu zat şunu söylüyor. Efendim hiçbir Müslüman cehenneme girme hipotez bu şimdi hiçbir Müslüman cehenneme girmeyecek e peki bir itiraz geliyor ya günahkar ise yani Müslüman ama dininin bazı hükümlerini bazı emirlerini çiğnemişse bazı yasaklarını işlemişse yine mi? yine diyor diyor imiş eğer nakledenler yanlış nakletmiyorsa ki bunlar var bakacak kapanmalar var. Eymen cehenneme girmeyecek. Bizim inancımız biz deyince Ehli Sünnet ve Cemaat mezhebinin kabullendiği, benimsediği akide iman nedir? Günahkar bir Müslüman günahı ölçüsünde cehenneme düşer. Cezasını çeker. Ve cezasını çektikten sonra cennete tekrar ulaşır. Yani cehennemde ebediyen kalmak Müslümanlar için söz konusu değildir. Onlar için cehennem muvakkat bir cezadır. Kafir için müebbet bir cezadır. Bu efendi tutturmuş, girmeyecek. E bu Kur'an'ın dolayısıyla inkar oluyor. Şimdi ben bir iki ayet okuyacağım. Belki sizin de kulağınıza gelecek bu. Yani şimdiden hazır olun diye söylüyorum. Dindeki ibadetlerden, en mühim ibadetlerden birisi namaz. Dur bakalım Kur'an ne diyor bu konuda. فَحَلَفَ مِنْ مَعْدِهِمْ Ayetlerin üst tarafında Enbiya'dan bahsediliyor. İdris Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan, Harun Aleyhisselam'dan, İsmail Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan birçok peygamberin kıssaları nakledildikten sonra söz bir yere getiriliyor. İşte bu peygamberlerden sonra diyor Cenab-ı Hak, onların yerini alan bir nesil geldi. O enbiyanın yerine geçen, Onların topraklarına varis olan, onların varisleri durumuna geçen bir halef. Yeni bir nesil geldi. Bu yeni neslin bir özelliği var. Nedir? Eda-u Salat. Onlar namazı zayi ettiler. Namazı kaldırdılar ortadan. Kim bunlar? Biz işte ya. E biz o nesiliz ya. Gerçi bizden evvel de Bizim gibi olanlar var. Ama biz de o enbiyanın, o ulemanın arkasından gelen, namaz kılan annenin, babanın, dedenin arkasından gelen ve namazı ortadan kaldıran bir nesil değil miyiz biz ya? Yani? Öyle değil mi? Kaç kişi namaz kılar? Cemaat diye ayak altında bir söyleyeyim bakayım. Her birerlerimiz bir Müslüman aile teşkil ediyoruz. Bu Müslüman aile içinde namaz kılanların sayısı kaç? Çok sağlam olanlarda anne baba kılıyor. Bazılarında sadece anne kılıyor. Bazılarında sadece baba kılıyor. Annenin babanın yanında çocukları namaz kılan aile evliyaullah'tandır şüphetmeyin ona. Onlar evliyaullah'tandır. Sıradan Müslümanlardan değil. Onlar çok seviyeli. Böyle bir aileler de bulacaksınız. Aileler bölünmüş bugün. Bölünmüştür. Anne ve çocuklar bir tarafta, baba bir tarafta. Anne ve çocuklar. Şimdi adam biraz mücadele veriyor, İslamı ailesine getirmek için. Anne ve çocuklar yani ailenin üçte ikisi karşı koyuyor. Babaya ne düşer? Her şey sizin olsun. Ne haliniz varsa görün deyip ceketini alıp gitmek. Yollardan birisi bu. Alıp ceketini çıkacak ki o aileye karşı bir en azından bir protesto hareketi yapmış olsun. Bir karşı koyma. Bunu yapamazsa teslim olacak, boyunayacak. Ve ona diyorlar ki bak Sabah namazına gidiyorsun, abdest alırken, kapıyı açarken, kapatırken uykumuzu kaçırıyorsun. Sessiz git ha. Öyle mi değil? Hırsız gibi. Cemaata gidecek baba, hırsız gibi kalkıyor, lambaları yakmıyor gayet yavaş abdest almaya çalışıyor, sessizle gidiyor, sessizle geliyor anahtar al yanına. Zile basma kimse sana kaldım kapaşma diyor. Camiye gidiyor. Camiden eve dönünce kapı açmaları lazım açmıyorlar. Budur. Namazı zayi ettiler diyor Cenab-ı Hak. <gülüyor> namazı ortadan kaldırdılar. Vetterevş ve şehvet Ve şehvetlere. Yani nefsin isteklerine tabi oldular. Ki namaz kılmamak da o nefsin isteklerinden birisi. O hain hiç namazı istemez. اِنَّهَا لَكَب۪يرَتٌ اِلَّا عَلِى الْخَاشِينَ O namaz Allah'a gönülden teslim olanların dışındakilere çok ağır gelen bir şeydir. Büyük geliyor böyle. Yani şu da şu camiyi al sırtına taşı desen adama belki evet diyecek namaz kıl dediğin zaman daha ağır geliyor. Kalben teslim olmazsa bir adam gönülden, yürekten inanmazsa ona din son derece ağır gidiyor. Son derece. Ya namaz ne kadar zaman alır? Abdest ne kadar zaman alır? Onu onun yüz katını harcar, sağda solda sürünür, onu yapmaz. Peki bunlar nasıl karşılanacak ahirette? Namazı kaldırdı ortadan. Şehvetlerine tabi oldu. Yani şehvet nedir? Hep günah sayılan işler zina edecek, şehvetinin gereği, işki kullanacak, nefsin isteği, şehvet, kumar oynayacak, gayrimeşru kazanacak, işte şunu ne yapacak, bunu yapacak. فَسَلْفَ يَلْكَوْنَا غَيَّ Bunlar, yakın bir gelecekte bunlar, adı gayya olan, bizim dilimizde de, gaya gibi bir yer, böyle, derin olan, uçurum olan yerleri biz de bu kelimeyle anlatmaya çalışıyoruz. Gaya gibi diyorlar. Sanki Gaya'yı tanıyormuşuz gibi de. Ama Kur'an'daki ifadeyle yani cehennemde derin bir ateş çukur. <gülüyor> namaz kılıyor mu? Kürt diyor ödüştük. Eğer ölmeden evvel tevbekar olamazsa ve namaz ödeme teşebbüsünde bulunmazsa öyle kör giderken yuvarlandı. Onun yeri orasıdır. Hoca efendi hiç rahatsız olmasın. Yani kusuru da olsa cehenneme gitmeyecek diyor ama Allah diyor ki ben onu veyyaya atacağım. Böyle bir şey yok. <gülüyor> Namazla ilgili bir delil söylüyorum. İslam'ın beş esasından birisi namaz. Beş esasından birisi de nedir? Zekat. Adam serveti biriktirdi. Zekat verecek ölçüde varlık sahibidir. Vermiyor. Bunlara ne işlem yapılacak? وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهِ وَلَا يُنْفِقُونَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ تَبَشِّرْهُمْ يَعْذَابٍ اَل۪يمٍ Tevbe suresinde, o insanlar ki altını ve gümüşü biriktiriyorlar. Kasaya, hesaba yatırıyor, stok yapıyor, ne yapıyor? Yapıyor. Yani hazine haline getiriyor, define haline getiriyor. Eskiden bugünkü koruyucu malzeme yoktu, adam toprağa gömüyordu. Define haline getiriyordu, o zavallıları arar dururlar boyna Bir yerden bir şey çıkaracaklar. Onu biriktirenler ve Allah'ın yolunda onun emrettiği şekilde onu harcamayanlar, o biriktirdikleri serveti Allah yolunda harcamayan yani zekâtı vermeyenler, kurbanını kesmeyenler, işte fitresini vermeyenler, fakir bu karaya verilmesi gerekeni vermeyenler, bunlara çetin bir azabı müjdele yağmır. Onlardaki gözünüz aydın olsun. Malınızı vermediniz ya akıllı adamlarsınız. Mala sahip çıktınız. Size çetin bir azap tatbik edileceğinizse size müjdelerim de onlara diyor. Bunu da bırakmıyor Cenabı Hak. Yına yuhma aleyha fi nar cehennem. O servet zekatı verilmeyen o servet Cehennem ateşinde kızdırılacak diyor Cenab-ı Müfessirler diyor ki madeni plakalar halini alacak o servet ve ateşte kıpkırmızı hale getirilecek. Ateş o saçları düşün kıpkırmızı oluyor. O zekat vermeyenlerin alınları o ateş levhalarla dağlanacak getirip alnına şak diye yapıştıracaklar. Neyi? O ateş vay. Niye alnına? Çünkü fakiri gördüğü zaman yüzünü dönüyordu. Fakire bakmak istemiyor. Fakirin yüzüne bakmasına müsaade etmiyor. Kafasını çeviriyor. Al bakalım. Bu çevirdiğin kafanın karşılığı. Ve bu onların yan taraflarına Hani fakire yan tarafını dönmüştü. O döndüğü tarafa o da o ateş levha ile daha yapılacak. Ve zıhurun ve sırtları. Sırtını dönüyordu. Bunlar niye? Hada ma kenez tümleyen füsi. Melekler bu cezayı infaz ederken diyecekler ki işte kendiniz için kurduğunuz hazine bu işte. O biriktirdiğin servet bu. Fezruku maküntüm teknisyon. Şimdi biriktirdiklerinizin cezasını tadın bakalım. Zekat vermeyen direkt cennete mi gidiyor? Hocayefendi. Bu ayet ne olacak? Sap, sakın bu sapık inançlara kapılmayasınız. Bunlar nedir? Günahkar Müslümanlar için hoşaf soğutmaktır. Ve onlara günaha teşviktir alabildiğine yaşa. Ama nereden açıldı bu kapı? O Hristiyanlar adına çalışan adamlar açtılar bu kapıyı. <gülüyor> Kur'an'daki ayetleri kendilerine göre yorumladılar. Bakara Suresi'nde, Maide Suresi'nde, Haç Suresi'nde geçiyor birbirine müşabih Bir üç ayet. Bu insanlar ki Kur'an'da mealen söylüyorum İman ettiler. ''Minnellezine amenu vellezine adu'' diye başlayan ayet. O insanlar ki iman ettiler, Müslüman oldular. İnsanların bir kısmı Müslüman hakikaten. ''Vellezine adu'' O insanlar ki onlar da Yahudi oldular diyor Cenab-ı Ve hep söylüyorum Yahudi kim? Yahudi, Hazreti Musa'yı ve Tevrat'ı reddeden zalim topluluğun adı. Bizimkiler sanıyor ki, ya biz de öyle biliyoruz ki, Yahudi deyince Tevrat'a inanan, Hazreti Musa'ya inanan topluluk. Hayır! Hazreti Musa'yı inkar eden, Tevrat'ı inkar eden, bizi açıkça Allah'a göstermedikçe sana inanmayacağız diyen ve Enbiya'nın katili olan Yeryüzünün en hain zalim topluluğu. Yahudi deyip geçiyor musunuz? sen? Ha onlar eski Yahudilermiş. Güya bugünküler öyle değilmiş. Evet bugüngüler öyle değil. bugüngüler çünkü daha kötü. Eskilerinden çok daha kötü demektir. Değişen bir şey yok. Tarihsellik varmıştı. Onlar tarihe mal olmuşlar da bilmem ne. Nestora ve Hristiyan oldular. Kendilerine Nesara denilen Kur'an'la bu tabiri kullanıyor. Kendi ifadeleri olduğu için Hristiyanlar da Hazreti İsa'ya inanan, doğru inanan ve İncil'i kabul edenler değil. Karşı koyan topluluktur ya. Karşı koyan topluluktur bunlar. Yani Hazreti İsa onlara diyor ki ben Allah'ın kuluyum. Ta Şik de bunu söyledi. Halu <gülüyor> keife menkane fil mehtisabiya. Hazreti Meryem bir kenarda, Hazreti İsa'yı doğurup getirdiği zaman, Yavukte <gülüyor> Harun, Ma kane Abu Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam değildi diyorlar Hazreti Meryeme. Annem de bir fahişe değildi. ''Sen bu çocuğu nereden getiriyorsun?'' ''Evli de değilsin.'' diyorlar. E, Bakir Hazreti Meca, ne diyecek şimdi? O insanların bu şeyine karşılık ve işaret ileyip, o da çocuğa işaret etti. ''Benimle değil şu kundaktakiyle ile konuşun.'' dedi. Hazreti İsa daha kundakta, yine bir hurma dalının altında doğru getirdi onu. Kur'an'ın ifadeleriyle. Onlar dediler ki, ya Beşik'teki çocukla biz nasıl konuşalım? Hazreti İsa söz aldı. Kundakta konuşma vakti gelmemiş. Mucize bunlar, mucize. Gale inni Abdullah. Söz aldı Hazreti İsa. Dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. Bak, söze buradan başlıyor. Onlar ne diyorlar? O diyor ki ben Allah'ın kuluyum. Onlar diyor, hayır. Sen Allah'sın diyorlar. İsa Aleyhisselam ben Allah'ın kuluyum diyor. Hayır diyorlar onlar. Sen Allah'sın. Veya Allah değilsen bile Allah'ın oğlusun. Veya senin yarın Allah yarın insan. Burada Allah inancı var mı Allah aşkına şimdi Bu şimdi Hazreti İsa'ya karşı gelmiyor mu bu adam Açık şeyler değil. Şimdi <gülüyor> bunlar ve Sabi'in yine Hristiyanlardan bir kesimdir. Yıldızlara, Hristiyanlıktan ayrılıp yıldızlara tapınmaya başladılar. O da bir kesim. Bu ayeti sıralıyor. Müslümanlar, Yahudi olanlar, Hristiyan olanlar ve yıldız perest olanlar. Yıldızlara tapınanlar var ya diyor Cenab-ı Hak Men vel Bu sayılanlarda Allah'a ve ahiret gününe iman eder Ama ayete dikkat etmek lazım. Müslüman zaten iman etmiştir. İnanan imanını devam ettirecek. İnanmayan da yeni inanmış olacak. Yahudi, Hristiyan ve Sabi'i gibi. Kim Allah'a inanırsa, Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde ama ona inanırsa, oğlun var, karın var, kızım var şartıyla Allah'a inanırsa ve ahiret gününe inanırsa ve salih amel de işlerse bunlara korku ve mahzunluk yoktur diyor Kur'an. Kur'an bunu söylüyor, umumi manada söylüyor. Ayet dostlu. Ama benim hocalarım, profesörlerim kalkıyorlar, diyorlar ki bir Yahudi kendi dininde kalsın. O batıl dininde, tahrip edilmiş dininde kalsın. Hristiyan da kendi inancında kalsın. Ve yıldızlara tapınanlar da putperesttir. ömür putperestler kalsınlar, varsınlar hayatta demek istiyorlar. Bunlardan Allah'a inananlar, ahirete inananlar ve kendi dinine göre amel edenler. Cennete girecek diyor. Cennete girecek diyor. Şimdi Müslüman, hani birisi gidiyormuş da bir yoldan, oruç yiyorlarmış, sormuş, niye erenler sormuş bunlara, niye oruç tutmuyorsunuz siz, demişler ki, biz Hristiyanız, dininizin kıymetini bilin demiş, bak, dininizin kıymetini, yani siz de Hristiyan olmasaydınız, bizim gibi Müslüman olsaydınız, oruç tutmanız lazımdı. Şimdi bunlara diyorlar ki dininizin kıymetini bilin, bak ne güzel, içki de serbest, kumar da serbest, faiz de serbest. Hristiyanları niye cennete gönderiyor? Kendi de şerefsiz, onun gibi yaşadığı da yaşıyor da onun için. Karaktersiz şerefsiz adam, haysiyetsiz, ilimle alakası yok. O da o Yahudi gibi, Hristiyan gibi yaşadığı için onu müdafaa etmesi lazım. Cennet senin ahırın değil. İstediğini oraya alamazsın sen arkadaş. Sen bir defa girip girmeyeceğini bir garanti et de Yahudi ve Hristiyanların telaşını sonra çekin. Ha, şimdi Müslümanlara da yol gösteriyorlar. Ne korkuyorsunuz canım? Adam diyor ki ne olacak yani? Ne korkuyorsunuz canım? Adam diyor ki ne olacak yani? Bak Kur'an'a inanmadığı halde Hz. Muhammed'e iman etmediği halde Yahudi ve Hristiyan cennete giriyor. Yok sen peygambere inandın, sünnetini yaptın, yaptın, ne bu telaş diyor. Müslüman da yüz buluyor şimdi. Bu hocamıza da bir yol düşmüş buradan. Canım siz cehenneme zaten uğramayacaksınız Müslümansınız. Amelleriniz eksik de olsa, varın istediğiniz gibi yaşayın diyor. Bunlar bu tuzakları bize kuruyorlar arkadaşlar. Bunlar bu tuzağı bize kuruyorlar. Başka bir şey yok. Yani benim hidayetim için çalışmıyor. Beni felakete sürüklemeye çalışıyor adam. Ama ne acıdır ki bizi felakete sürükleyen bu adamlar bize dost olur. Bizi hidayete çağıranlar kırgınlık vesilesi olur, küskünlük vesilesi olur. İşte bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi bunu bu yanlış akideyi söyledikten sonra Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: <gülüyor> Yukarıda geçmişti. Gökte ve yerde ne varsa hepsinin sahibi Allah'tır. Yani mirkle başka tasarruf sahibi yok. Bu tevhid inancını, bu akideyi bir defa Müslüman'ın iyice içine yerleştirmesi lazım. Yerin ve göğün sahibi Allah. Tamam. Bunu diyor ağzımız da bir türlü kabul etmiyoruz. Gene gidiyor bazıları ama rüya mıdır? Ama hakikaten e, gerçeğin ifadesi midir? İşte burası kimin diye mesela soruyorsun işte emanetçisiyim diyor. Orada da fazla emin değilim. Yani o da kısmi bir takiye yani öyle. İşi öyle geçiştiriyor. Yani bir yumuşak iniş yani ben kim oluyorum ki mülk sahibi olayım, mülkün sahibi Allah'tır diyecek de, ben bunu açıkça söyle. Allah'ın lütfettiği bir nimettir de. Bunu saklamaya gerek yok. Evet. bu nasıl bir Allah'tır acaba? Hüvellezi. <gülüyor> o öyle bir Allah'tır ki yere ve göğe sahip olan. Câale lekumun leyl. Sizin için geceyi yarattı. Bak, gece ne olmuş yani geceyi yarattı? Gece büyük bir nimet. Sizin için, sizin menfaatiniz için geceyi yaratan o. Niye yaratmış bizim için geceyi? Lites günü fih. O gece de huzur bulasınız, istirahat edesiniz, sükunete kavuşasınız diye Allah geceyi yani Bizim mecburi istirahata sevk ediyor. Belki o gündüz uzasa biz hiç gitmek bilmeyeceğiz ama dinlenesiniz diye ben ve yine için gündüzü de yarattı. Her tarafı aydınlatan, karanlıkları kovan, her şeyi olduğu gibi ortaya çıkaran, günü de görüyorsun, bakıyorsun, yapıyorsun. Sizin için geceyi ve gündüzü yaratan Allah göklerin ve yerin sahibidir. Bir iddia aksini mi iddia ediyorsun? Hadi bakalım geceyle gündüzü kaldır ortadan. Çok işim var. Çok işim var. Bitirilmesi gereken bir işim var. Akşam olmaması lazım diyorsan engelli akşam olmasın. Veya çabuk gece gelsin bugün çok uzadı, çok yoruldum diyorsan hadi gündüzü biraz kısa kez bakayım sahip kim buralarda geceye hükmedebilir misin gündüze hükmedebilir misin ama biz ne yaparız Allah'ın doğru koyduklarını ters çeviririz biz geceyi dinlenmemize ayırdı biz gece ayakta dururuz gündüzü çalışmaya ayırdı gündüz de yatarız şimdi gece hayatı sürenler memleketin uluları memleketin uluları en itibarlı insanlar bir açılış yapacaksınız çağırdığınız bilmem ne yapacaksınız çağırdığınız ulular yıldızlar o ses yıldızları bilmem ne yıldızları bilmem ne yıldızları dediğiniz adamlar nasıl yaşarlar işte bu leşler Gece sabaha kadar ayaktadırlar. Allah'ın rahmeti inerken bunlar laneti celbediyorlar. Halbuki gece rahmet iniyor. Rahmet iniyor. Bunlar gece hayatıyla laneti çağırıyorlar. Evet. ben gündüz gündüz akşama kadar yatıyor. Onun gündüzü akşam olduktan sonra başlıyor. Bunu ters çevirmek sünnetullah'a Sürfetullah'a aykırı Ama böyle insan bu. Kendine göre bir iş yapar. İnne fî zâlike le âyât li Allah'ın kelamını işitebilen, Kur'an'ı duyabilen, işitebilen topluluk için bu anlatılanlarda büyük ibretler var. Öyle bir tane, iki tane değil. Eğer düşünürse, anlamaya çalışırsa kavramaya çalışırsa çok büyük incelikler kavrayacaktır. Ama eğer kulağı duyuyorsa tabii. Biz bilmiyoruz. Bir sağırlar topluluğuyla karşı karşıyayız. İnsan hayret ediyor ya nasıl olur bu? Bu kadar açık. Yani bu kadar açık anlatılıyor. En küçük bir şüpheye mahal bırakılmıyor. Hala nasıl bu insanlar sapar? Duymuyor ki o. Onları vasıflandırmış Kur'an. Sunmun. Sağır bu adamlar diyor Cenab-ı bunlar. Bükmün, dilsizdirler. Omyun, kördürler. Tehum layır O saplandıkları bataklıktan geri dönemezler. Bir ömür öyle yanlış bir düşüncenin içine girmiş ki, öyle bir batıla saplanmış ki, bunu bir türlü geri döndüremiyorsun. Adam yolu görmüyor ki. Gör, yolu göremez, konuşma kabiliyeti kalmamış kulakları sağır. İşiten topluluk için. Ha, bunlar nereden anlıyorsun sağlıklarını? bak. Kalut tehedallahu veleden. Bu herifler kalktılar. Dediler ki diyor Cenab-ı Hak, Allah bir çocuk edindi, evlat edindi. Allah. Allah'ın çocuğu vardır diyorlar. Sübhane, onu bu türlü eksikliklerden tenzih ederim diyor. Allah kendi kendini tenzih ediyor. Ve bize de böyle yapmamızı öğretiyor. Ama bir kısım insanlar çıkıyorlar, kelli felli, kravatlı herifler, bilmem birkaç fakülte mezunları, Allah'ın oğlu var diyor. O dünyanın en ileri topluluğu sayılan Yahudi, çok zekidir, çok akıllıdır, çok şudur budur dedikleri, ne diyor? Bözehir Allah'ın oğludur diyor. Uzayı fethetmeye çalışan Hristiyan alemi ne diyor? İsa Allah'ın oğludur. O Allah ise zengindir. Bunların hiçbirisine muhtaç değil diyor Allah. Benim ne oğul, ne karı, ne kız bunların hiçbirisine ihtiyacım yok. Nereden uyduruyorsunuz? Benim adıma bunları yakıştırıyorsunuz. İftira. لَهُ مَعْفِ السَّمَوَاتِ وَمَعْفِرَرْ Bir daha, göklerde ve yerde ne varsa ona ait. Onun oğula, kıza ne ihtiyacı var? اِنَعِنْدَكُمْ sultanın bir بِهَادَ Buna dair sizin yanınızda zaten bir delil yok. Allah'ın oğlu olduğuna dair, karısı olduğuna dair, delilin ne peki? Nereden biliyorsun sen bunu? Allah'ı nerede zifafa soktun? Kimle zifafa soktun sen? Nerede nikahını kıydın? Şerefsiz herif. Onun çocuğu olduğunu iddia ediyorsun sen. Evet. Bir delilleri yok diyor. Bildikleri bir şey yok. Kafadan atıyor. Etekulûne alellâhi ma'lâ teâlâ. Siz Allah adına bilmediğiniz şeyleri nasıl söylüyorsunuz? İşte beğendiğim Hristiyan alemi bu. Efendim Hristiyan aleminin beğenilecek tarafı yok mu? O Hristiyan aleminin değil ki. Kim demiş onun canım? Dünya medeniyetini bir banka saysam ve her medeni buluşları o bankaya yatırılmış paralar gibi düşünse bu bankada olan varlığın korkarım yüzde sekseni Müslümanların yatırdırıdır. Kendileri demiyor mu? Eğer Müslümanlar sıfırı bulmasaydı bugün ne gemiler yüzer ne uçaklar uçar Bütün ilimlerin kurucusu biz ama sahip çıkamadık biz. Derdimiz burada. Nasıl sahip çıkacaksın Dinine sahip çıkacaktın ki ilme de sahip çıkmış olasın. Ha? zeki bir çocuk buluyorlar süper zeka bunu ileri seviyede yetiştirelim nasıl yetiştireceksin bunu Hristiyanlara teslim edelim o sana adam yetiştirecek yani seni senin istediğin şekilde bir devlet adamı yetiştirecek sana gönderecek de de muvaffak olacaksın şimdi Putin'i tartışıyorlar şöyleydi de böyleydi de ha Putin ha sen ne var diyor ki Aynı kaynaktan geliyorsunuz. Aynı düşünceyle besleniyorsunuz. Aynı kültürü müdava ediyorsunuz. Hikmet Müslüman'ın kaybolmuş balıdır. Onu nerede ne bulursa alır. Akif merhumu ile bitireyim. Akif bunlara, bu sözle terakki peşinde koşanlara alınız ilmini garbın. Alınız ilmini garbın yani batının alınır sanatını veriniz mesainize hem de son süratını sana kim diyor ki o ilimleri alma tetkik etme, inceleme ya senin eğitiminiz, eğitim sisteminden böyle bir adam çıkar mı ya yalancılık sahtekarlık ya bu eğitim sistemi insanları yetiştirmek için değil bir nesil yetiştirmek için değil bu binalar, bu dev binalar her zaman söylüyorum Müslüman Türk çocuklarını yetiştirme, eğitme yerleri değil kafirleştirme kamplarıdır bunlar. Bu gerçekleri kavrayın, başka bir maksatta kurulmuş değil. Niye Amerikalı keşif yapar, benim milletim daha mı gerizekalıdır ya? Yani? Ama evvela bizim bu başarının önünü kendi devleti keser bir defa. Otur bakayım. Fazla gidiyorsun der, oturturlar. Biz kendimizi inkar eden bir topluluk haline gelmişiz. Kulaklarımızı tıkattırıyorlar bize. Diyorlar ki ben ne dersen evet diyeceksin. O duymuyorum ya adam karşıdan diyor ki de ki ben şuyum. Evet. Ben şuyum. Evet. Aynen o hale geldik biz. Böyle olur mu ya? Şu Kur'an'a kulak vereceksiniz. O size doğruları gösterecektir. Ama dinlersen okursan araştırırsan tabii. Yanüstü üstü yatarken olmaz bunlar. Araplar da öyle diyorlardı. Hatta tunezzile aleyna kitaben nakra. Okuyacağımız birer kitap. Bize indirmezsen gökten her birerlerimize sana iman etmeyiz diyorlar peygamberimiz. Herhalde her Müslüman bekliyor ona da bir Kur'an yesin. Teker teker her birerimize Kur'an inecek. Okuyacağız adam olacak cümlemizi bu şuursuzluktan korusun. El Fatih. Kia Karnam